Fetvaların suretini aldık. Mesela devrişler oyunu bir molla. Biz yapıyoruz devran. Ya kıyam zikri yapıyoruz. Bir molla desin ki devrişler oynadı. Nikah boş düşer. Kıçına sopa yer. Kıçına <gülüyor> ben. yer. Fetva var. Oyna diyemez. Sema ettiği diyecek. Oynadık ilim için kullanan fetvaların suretleri o. Ömeriye i Ömer'i ye bunun ben Sen beraber değil miydin fakültede? De? Konuşma yapıyordum. orada bir kalktı oradan Amerika'dan. Efendim İslamiyet'te böyle şey yok dedi. Ben Kur'an kursunu bitirdim dedi. İki sene dedi. Böyle şey yok. <gülüyor> Biz altmış senedir okuyoruz oğlum dedim. Biz daha bitiremedik. Sen bitirdin. Maşallah. Devam et. Sen İslamiyet'te beş vakit namazı. Onu da bilmezsin. İki rekat namazda on iki bin mesail-i vardır. İmam Yusuf diyor ki, Rahim Abdullah. İki rekatta on iki bin mesail-i fıkıhı var. Sekiz binini biliyorum, dört binini bilmiyorum diyor. Müştehid. İmami'nin bir yere geldiği vakitte İmam Muhammed'le İmam Yusuf, yahu İmam Züfer'le İmam Yusuf, İmam-ı Azam'ın kabulü geriye O söylüyor. Hatta biri demiş ki, ya İmam demiş, bu kadar maaş alıyorsun devletten demiş. O demiş, bilmeklerin parasını alıyorum demiş. Bilmediğimin parasını almaya kalkarsam devletin hazinesi yetişmez bana demiş. İmam Yusuf. Devlet-i İsmaniye devrişler üzerine kurulmuştur. Tarikatlar üzerine kurulmuştur. Sultan Osman Han, Şehzade Edebali'nin damadı oldu. Şehzade Edebali ve Hazreti Hacı Vincar Veli, Kavulu Kayseri. Bunlar Osman e devişlerini verdiler. İlk asker devişlerden devişerildi. O da Kur'an'a olan hürmetlerinden sonra bütün bütün tekaya ve zevayanın da yapılan zikrullah ve ayinlerin hepsine fetva verildi. Şimdi bir adam kalksaydı Fatih zamanında faraca, dese ki Şeyh İslam'a müracaat etseydi. Desedi ki Fatih zamanında ben bir hayır yapmak istiyorum. Oradan şarap dağıtacağım. domuz Domuzeti vereceğim. O hayırda millete. Yavgılakı dağıtacağım deseydi. şey İslam böyle bir şey için, müesse için tatva verir mi vermez mi? Verir mi vermez müsaade eder mi etmez mi? Etmez. Mesela bir etmez. evresi devrişlerin kıyam zikrine, devranına, semasına müsaade etmiş Şeyh İslam. Tatva verirmiş ya. Onun için açılmış vakıflar. Burada. Vakıflar bağlanmış ya. Sen mi çıktın? Cumhuriyet devrinde bunları inkar edecek. Hatta Kemal Paşa bile, Müntü Yusak Ali'nin Efendi devrişidir. Halbuki'nin Şeyh Hüseyin olduğu halde Sübir Efendi Efendi'yi ihsap etmiştir. Beş, tarih düşürmüştür. Nur olarak kabre Sübir Sehan'ın diye tarihmiş, tarih düşürmüştür. Sonra da Ruhani Efendi'ler zamanında 4. Mehmet zamanında yani şey bir şeye uğradı. İkirazı o vakit böyle düştü. Böyle, bunu kafir yaptı. Avrupa ya ciddi kuvvetler gönderdi. medreseyle ile tekeyi birbirine düşürdü. Ayrılsın ikisi birbirinden düşman yapsın. Onun için şimdilik hep Muhammed Resulullah diyelim biz Halim'in düşündüğünü çıkaracağız. Sebebilebi bu. Şişman yaptı o iş, kafir yaptı. Ve hala da bugün tahrik ediyorlar. Bütün müsteşikler ben kitapsız olmak münasebetiyle söylüyorum bunu. Müsteşikler şey okuyorlar, nedir o? Fetva kitaplarını okuyorlar. Bizim Aleviler hakkında, Kızılbaşlar hakkında verilen fetvaları okumuşlar, başlangıçlar okuyorlar. Ve bu 12.50'den evvel o hadiselere bildirdiler şey Anadolu'da bilen o teşvikatı yaptılar ve halkı algı bilmedik.